ابن القيم الجوزي رحمه الله ديوركي ابن القيم الجوزي رحمه الله ديوركي من هاجر فريضة من فرائد الإسلام أو أنكر صفة من صفات الله تعالى أو أنكر خبرا أخبر الله به عمدا قال وأما جَحْدُ ذَٰلِكَ جَهْلًا او تَأْوِيلًا يُعْذَرْ فِيهِ صَاحِبُهُ فَلَا يَكْفُرْ فَلَا يُكَفَّرْ صَاحِبُهُ بِهِ اَيْ بِذَاكَ الْكُفُرُ Diyor ki, rahimâvullah مَنْ هَجَرَ فَرِيدَةً Bir kişi bir farz olan, farz ayn olan bir şeyi terk ederse yani من فرائد الاسلام اَيْ İslam'ın emretmiş olduğu farzlardan au ankara sıfata min subhanahu ve yahutta allah celle celaluhu'nun sıfatlarından bir sıfatı inkar ederse tamam mı ankara habaran akhbar allah bihi amdan tamam mı ve yahutta allah celle celaluhu'nun vermiş olduğu bir haberi bilerek inkar ederse tamam mı o zaman bu kişiyi muayyen olan bir kişi bu sıfatlarda bu sıfatlara sahip olan kişi tekfir edilmez. Niçin? Çünkü bu meselede cahil olabilir. Her ne kadar bilerek söylüyorsa da. Niçin bilerek söylüyor? Şu anda mesela tarikata sahip olan birçok Müslüman bakıyorsun ki şeyhlerinin onlara verdikleri emirlere boyun eğerek bakıyorsun ki şirk koşuyorlar bazı meselelerde ama o mürüt, o yapmış olduğu şirk veya da küfür, yüzde yüz hakikaten küfür veya da şirk olduğunu bilmiyor. Ancak onun şehinin o şeyi söylediğinden dolayı, o mürütün de şehine aşırı bir bağlılığı olduğundan dolayı ve onun yanında şeyhi hiçbir zaman yalan atmayacağını inandığından dolayı o sözü ne yapıyor? O sözü söylüyor veya hotta o küfür olan fiili yapıyor. Niçin? Çünkü inanıyor ki onun şeyhi yalan atmaz bu konuda. Veyahut da onun şeyhi bu meseleyi çok iyi bildiğinden dolayı. Dolayısıyla bu kişi hem cahildir hem de mukallittir. Öyle değil mi? Çünkü bu kişi şeyhini taklit ediyor. veyahutta bu kişi şeyhinin söylediği için söylüyor. Dolayısıyla burada cahildir. Cahil olmakla beraber aynı zamanda mukallittir. Ondan sonra diyor ki: "Ve amm cahdu zalika cehlen ev te'vilen yu'zar fihi sahibi." Ancak diyor cehaletinden dolayı, tamam mı? Ve yahut te'vilinden dolayı bu tür küfre düşerse o zaman bu kişi, tamam mı, diyor ki mazurdur. Fe la yukeffer o sözü veyahut da o fiili söyleyen kişi tekfir edilmez. Niçin? Çünkü cahildir veyahut da hata edebilir veyahut da tevil yapabilir veyahut da mukallit olabilir bu.